Türkçe peri masalları. Jack ve Fasulye Sırığı. Bir varmış bir yokmuş. Jack adında bir çocuk varmış. Köyün yakınındaki bir evde annesiyle yaşarmış. Karınlarını doyuracak paraları yokmuş. Ne var ne yoksa her şeylerini satmışlar. Onlara hmm. süt veren inekten başka bir şey kalmamış ellerinde. O kadar fakirlermiş ki <Gülüyor> çoğu zaman Jack'le annesi aç karnına uykuya dalarlarmış. Jack her sabah kalkınca ineği sağırmış. Ama süt vermesi için ineğin yememesi gerekirmiş. Hiç paraları yokmuş. Bunun üzerine annesi Jack'in yanına gidip ondan biricik ineklerini satmasını istemiş. Peki anne. Jack de ineği satmak için pazara götürmüş. Yolda tuhaf görünüşlü ihtiyar bir adamla karşılaşmış. Günaydın Jack. Günaydın. Bu ineği nereye götürüyorsun evladım? Pazara götürüyorum. İneği satacağım. Aaa evladım. Ama o kadar uzağa gitmene hiç gerek yok ki. İneği bana ver. Ha? Ben satın alayım. Peki ineğini size verirsem... Bana ne vereceksiniz? Senin gibi iyi bir çocuğa uygun güzel bir şey veririm tabii ki. Peki nedir o? Sihirli beş fasulye var. Onları sana verebilirim mesela. <Gülüyor> Jackin aklı karışmıştı. <Gülüyor> Bunlar bildiğimiz fasulyeleri hiç benzemiyor. Gerçekten de bir gariplik vardı fasulyelerde. Hepsi kocamandı. Sıradan fasulyelerden daha büyüktüler. O fasulyeleri istemem ben. Hem ne işime yarayacak ki? Ama bunlar bildiğin fasulyelerden değil evladım. Bunların hepsi sihirli. Sihirli mi? Gerçekten mi? Nasıl oluyor bu? Bu öyle inanılmaz bir sihir ki evladım. Örneğin şimdi bu fasulyeleri ekersen bir gecede boyları göklere kadar uzanır. Jack'in aklı yatmıştı. Sihirli diye fasulyeleri alıp ineği verdi. İneğe karşılık artık hepsi senin oldu evladım. Jack fasulyeleri annesine göstereceği için çok sevinçliydi. Eve geldiğinde gülümseyerek elini cebine attı. Şu fasulyelere bakar mısın anne? Sihirli bunlar. Ne dedin? İneği satıp bu garip görünüşlü fasulyeleri mi aldın sen? Elbette anne. İneği satıp birkaç fasulye mi aldın sen? Ne kadar aptalsın. Annesi çok öfkelenmişti. Fasulyeleri aldığı gibi pencereden fırlattı. Ne aptal bir çocuksun sen. Jack çok üzülmüştü. Koşa koşa çatı katındaki odasına gitti ve düşünmeye başladı. Ben nasıl böyle bir şey yapabildim? İneğe verip fasulyeleri aldım. Yatakta ağlıya uyuya uyuyakaldı. Yemeğini de yememişti. Sabah güneş doğarken Jack uyandı ve pencereden Hı. baktığında Hı? çok şaşırdı. Hı. Fasulye kocaman bir ağaç olmuştu. Ucun göklere değiyordu. Şu işe bakar mısın? Fasulyeler gerçekten sihirliymiş. Fasulyeye tırmanmaya karar verdi. Ta yukarılara kadar çıkıyordu. Sonu yok gibiydi. Zavallıcek, tırmandı da tırmandı. Sonunda bulutların yanına kadar gelmişti. Harika bir şey bu. Buradan her şey ne kadar da küçük görünüyor. Biraz ha? daha ilerleyince, güneşin ışıklarıyla parlayan kocaman, Altından bir kapıya geldi wow. Yaklaşınca kapı kendiliğinden açıldı Gökyüzünde bir krallık vardı Sihirli bir krallık Gördüğü güzellikler karşısında Çek şaşak almıştı Sonra içeride tahta uyuyan bir dev gördük. O kadar yoldan sonra Jack'in karnı çok acıkmıştı. Ses çıkarmadan yoluna devam ederek mutfağa girdi. Mutfakta taze meyveler ve süt vardı. Tam elini uzatıp alacakken bir gürültü duydu. Aaa! Ne oluyor Bu ses de böyle? Jack çok korkmuştu. Ortadaki küçük bir deliğe saklandı. Fiii, fai, fo, fam! Burnuma bir çocuk kokusu geldi. Ölü müdür, sağ mıdır bilmem. Ama onu bulup yiyeceğim. Kısarmış insan eti kadar lezzetli bir şey yoktur. Hmm. Nefis mi nefis? Hmm. Ne kadar ararsa arasın insanı bulamadı. <gülüyor> o da masadaki yiyeceklerden hmm. yedi. <gülüyor> Cebinden altın kesesini çıkardı. Teker teker saydıktan sonra masanın bir köşesine bıraktı. Sonra da uyumaya gitti. Cenk usulca saklandığı yerden çıktı. Altın dolu keseyi almaya karar vermişti annesinin artık kendine kızmayacağını düşünüyordu. Ha ha. Ah ne kadar da ağırmış bu. En iyisi bunu alıp buradan kaçayım. Keseyi alıp fasulyenin üzerinden kayarak aşağı indi. Eve dönüp altınları annesine verdi. Bir kese altın mı? Ah! Nereden buldun bunları? Jack başından geçen her şeyi annesine anlattı. Altınları gören annesi çok mutlu olmuştu. Oğlu da sağ salim geri dönmüştü işte. Birkaç gün sonra Jack tekrar fasulyeye tırmandı. Yukarıdaki devin şatosuna ulaştı. İçeri girdiğinde dev yine uyuyordu. Ama bu kez korul horu korluyordu. O kadar gürültülü horluyordu ki kulaklarını kapatıp bir deliye saklandı. Derken denk uyandı. Önce korkuyla yerinden fırlayarak yatağın altına girdi. Fi-fi-fo-fam! Burnuma bir çocuk kokusu geldi. Ölü müdür, sağa mıdır bilmem ama onu bulup yiyeceğim. Kızarmış insan eti kadar lezzetli bir şey yoktur. Hmm, ağzım solandı. <gülüyor> Burada çocuk falan yok. de kimseyi bulamamıştı. Bunun üzerine bir tavuk alarak şöyle dedi. Bana bir altın yumurta yumurta. Hahaha. <gülüyor> Tavuk gerçekten de altından bir yumurta yumurtladı. Dev yumurtayı bir sepete koyarak uyumaya gitti. O giderken Jack artık tehlikenin geçtiğini anlamıştı. Tavuğu kaptığı gibi fasulyeden aşağı indi. Eve dönünce başından geçenleri annesine anlattı. Bak anne bu sefer sana bir tavuk getirdim. Altın yumurt diyor. Sana da göstereyim mi? Hadi altın yumurta bakayım. Şimdi. Ha. Bunu gören annesi çok mutlu oldu. Jack üçüncü kez fasülyeye tırmandı ve devin şatosuna gitti. Bu kez devi eline güzel bir güzel bir arpa almış çalarken gördü. Masanın altına saklandı. Three, fi, five, four, fam. Bunuma bir çocuk kokusu geldi. Ölü müdür? Sağ mıdır bilmem. Ama onu bulup yiyeceğim. Kızarmış insan eti kadar lezzetli bir şey yoktur. Hmm, ağzım sulandı. Bugün ne yapıp edip bulacağım o çocuğu? Köşe buçak her yeri aradı ama onu bulamadı. Sonunda yorularak uykuya daldı. Bu esnada Jack sihirli arpa almış. Oradan kaçmak üzereydi ki sihirli arp konuşmaya başladı. Yardım et efendim yardım et. Çocuk beni kaçırıyor. Hı? Beni senden uzaklara götürüyor. Dev bir anda uyandıracak ki elinde arpa gördü. Öfkeden köpürerek Jack'in peşinden koştu. Demek tavuğumu ve altın kesemi çalan sendin cezasını vereceğim. Hı. Ancak Jack dev, devden daha hızlı koşuyordu. Çabucak fasulyeden aşağı iniverdi. Dev oyuna getirildiğini anladı ama yine de peşinden gitti. Jack bir çırpıda kayarak fasulyeden aşağı indi. Eve gidince hemen bir balta kaptı. Sonra hemen fasulyeyi kesmeye koyuldu. Jack devrilince dev de düştü, o ağacı kırdı. Derken ağacın üzerine devriliverdi. <Gülüyor> Bunu gören annesi çok korktu. Jack'in oradan bir şeyler çalmasına engel olmadığı için kendini suçladı. Jack aç gözlü biri olup çıkmıştı, bu yüzden az daha canından olacaktı. Üzgün bir şekilde Jack'in yanına gidip ona her şeyi açıkladı. Jack. Hırsızlık yapmana göz yumduğum için özür dilerim. Bunları sana öğretmem gerekirdi. Dev seni yakalasaydı ne olurdu? Bugün ne yazık ki burada yanımda olmazdın. <gülüyor> Anne ben bugün dersimi aldım. Çok çalışacağım ve para kazanacağım. <gülüyor> Jack de annesi artık zengindi. <gülüyor> ve sonsuza dek mutlu yaşadılar.